Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İzaz sema'un Tatarat Gök infitar ettiği Yarıldığı zaman Ve izel tevâkidun Tatarat Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman Ve izel bihâru Fuccirat Denizler birbirine açıldığı Ve yeryüzü düzlenerek hepsi bir deniz olduğu zaman <gülüyor> kabirler alt üst edildiği ölüler diriltilip çıkarıldığı zaman <gülüyor> o gün her nefis neyi yapıp öne sürdüğünü ve neyi yapmayıp geri bıraktığını bilir <gülüyor> Ey insan, o kerim çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? <gülüyor> o ki seni yarattı da seni düzgün yaratılışlı ve azaları tam bir insan yaptı. Nihayet seni ölçülü ve dengeli kıldı. <gülüyor> seni dilediği herhangi bir surette takip etti. Hayır, aksine siz hesap gününde amellere verilecek cezayı yalanlıyorsunuz. Ve aleykum hem şüphesiz üzerinizde elbette amellerinizi muhafaza edici melekler vardır. Kiramen Katibin Kiramen Katibin şerefli yazıcılar Ya'lemûne ne tef'alûn Her ne yaparsanız bilirler. İnnel Ebrâra lefî neîn Şüphesiz ki evrar, güzel amel sahibi, içi dışı tertemiz, hayırlı insanlar... Nimet içinde, naim cennetlerindedirler. <gülüyor> Şüphesiz günahkarlarda, yakıcı ateş içinde, cehennemdedirler. <gülüyor> Din, hesap günü oraya girerler. <gülüyor> Onlar, Oradan çıkıp kaybolacak kimseler de değildir. Ey Resul, Hesap gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sonra hesap gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Ve o gün kimse, kimse namına bir şeye malik olamaz. Ve o gün emir ancak Allah'ındır.